Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır.''